Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi. İkinci bölüm. Namazsızlığın imansızlıktan sonra geldiği. Allahu Teala, namazsızlığın imansızlıktan sonra gelen en büyük günah olduğunu beyan sadeinde. Kıyamet suresi 31 ve 35. ayetlerde mealen şöyle buyurmaktadır. O Ebu Cehil kafiri ne inanılması gereken şeyleri tasdik etti, neden namaz kıldı? Lakin Kur'an'ı yalanladı ve imandan yüz çevirdi. Sonra da yaptığıyla iftihar eder bir halde çalımla yürüyerek ailesine gitti de İnkar sözlerini övünerek anlattı. Ölüm gününde şer ve helak sana en yakın şey olsun. Şer adına şer peşine bırakmasın. Artık kabirde de helak sana en yakın şey olsun. Sonra şer ve helak sana dirilirken de en yakın şey olsun. Artık cehennemde de helak sana. En yakın şey olsun. Namazı terk etmenin dünya sevgisinden kaynaklandığı ve namazsızların hüsranı. Allahu Teala biz mümin kullarına dostluğunu göstermek üzere uyarıda bulunarak Münafikun Suresi 9. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Ey iman etmiş olan kimseler ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Her kim işte bunu yaparsa, ancak onlar hüsrana uğrayanlardır. Müfessirlerden bir cemaat, burada geçen Allah'ın zikrinden beş vakit namazın kastedildiğini söylemişlerdir. Tabii ki Allah'ı zikretmenin en değerli usulü, beş vakit namazı vakti vaktine eda edebilmektir. Her kim, Alışveriş yahut herhangi bir sanat veya çocuklarının işleriyle uğraşayım derken namazını vaktinden geçirirse işte o en büyük zarar ve ziyana uğrayanlardan olur. Bundan dolayı Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki kulun kıyamet günü hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Namazı düzgün olursa muhakkak felah bulmuş ve kurtulmuştur. Namazı bozuk olursa kesinlikle hüsrana uğramış ve kaybetmiştir. İnsanların birçoğu bu gibi ayetlerin verdiği hikmetli ilimleri anlamaktan gafildirler. Kendileri Kur'an dinlerlerse de onu hiç düşünmezler ve tehditlerine aldırmazlar. Lakin bir insanı gaflet ve bedbahtlı kuşatırsa artık o onu bütün hayırlardan engeller ve her türlü şerre de masiyete de sürükler. Böylece Allahu Teala'ya ibadet okula zor gelmeye başlar. Hele de beş vakit namazı sürekli vaktinde kılmak imkansızmış gibi gözükmeye başlar. Bunun da başlıca nedeni elbette ki dünya sevgisidir. Bundan dolayı Hasan radıyallahu an'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. İşte böylece Dünya sevgisinin istilasına tutulmuş bir kişi şeytanın hakimiyetine boyun eğmiş olacağından şeytan ona namazı da ibadeti de zikri de unutturur. Nitekim Allahu Teala Mücadele Suresi 19. ayet-i kerimesinde bu hakikate şöyle işaret buyurmuşlardır. Şeytan onları tamamen istila etmiştir de onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte sana ancak onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şunu bilin ki gerçekten şeytanın taraftarları zarara uğrayanların ta kendileridir. İçki yüzünden namazı terk edenlerin azabı. Allahu Teala Maide Suresi 91. ayette mealen şöyle buyurmuştur. Şeytan İçki ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allahı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allahu Teala böyle buyurarak mümin kullarının namaza mani olacak içki gibi haramları bırakma hususunda uyarmıştır. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sarhoş olduğu için bir kere namazı terk eden kimse sanki bütün dünya ve üzerindekiler kendisine aitken elinden alınmış gibi felakete maruz kalmış biridir. Her kim sarhoşluk nedeniyle Dört kere namazı terk ederse o kimseyi tıynetül habalden içirmesi Allahu Teala'nın üzerine bir hak olur. Bunun üzerine Ya Resulallah tıynetül habal nedir denilince şöyle buyurdu. Cehennem ehlinin usaresi yani yanmaktan dolayı vücutlarından akan kan ve irindir buyurdu. Çoluk çocuğun namazsızlığına razı gelmemek. Abdullah İbni Alevi el-Haddad rahmehullah, en Nesahut diniye isimli eserinde şöyle demiştir. Bir Müslümanın namazı muhafaza etmesi gerekli olup, onu terk etmesi haram olduğu gibi, ailesine, çocuklarına ve yönetiminde bulunan herkese, namaz hususunda ciddi uyarılarda bulunması, namazın terki için onlardan hiçbir mazeret kabul etmemesi, söz dinlemeyenleri korkutması ve cezalandırması gerekir. Bir kişi malını telef ettiği zaman yahut değerli bir şeyine zarar verdiği zaman çoluğuna çocuğuna ne kadar kızıyorsa namazı terk ettiği vakit daha çok gazaplanmalıdır. Deilse o kişi Allah'ın haklarından olan namazı hafife alanlardan olur. Bir insanın ne kadar yakını da olsa namaz gibi bir farzı yerine getirmesi için kendisine uyarılar yapıp öfkesini gösterdiği halde o kişi yine onun sözünü dinlemiyorsa o insanı kendisinden uzak tutmalıdır. Çünkü onda hayır yoktur. Reşid Erraşid İbni Mustafa Rahimehullah Tahzirül Müslümin Risalesinde şöyle demiştir. Ey din kardeşlerim! Allah sizi muvaffak kılsın ve hidayet buyursun. Şunu bilin ki hanımlarınıza ve çocuklarınıza namaza devam etmelerini emretmeniz sizin üzerinizde kesinleşmiş bir haktır. Çünkü onlar sizin yanınızda emanettirler. Nitekim Allahu Teala Enfal Suresi 27. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Ey iman etmiş olan kimseler! Farzları ve sünnetleri yerine getirmeyerek, niyetlerinizin tersini açıklayarak ve ganimet mallarından çalarak Allah'a ve o Resûle hainlik etmeyin. Aranızda bulunan emanetlerinize de riayetsizlik ederek hıyanet etmeyin. Oysa siz yaptığınız işin vebalini, ve nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu bilmektesiniz. Bir insanın kendisi namaz kılarken ailesinin namazsız vaziyette terk etmesi kendisini kurtarması için yeterli olmaz. Bilakis eşine, çocuklarına, ana babasına ve tüm akrabasına namaz vakitlerinde yerine göre yumuşak vaazlarla, icabında ağır konuşarak ve yanlarından uzaklaşarak, Emri bil maruf yapması farzdır. Çünkü Allahu Teala Taha suresi 132. ayetin mealinde "Ailene, halkına ve ümmetine namaz kılmalarını emret. Sen de ona devam et. Geçim derdi seni namazdan alıkoymasın. Zira biz senden ne kendini ne de başkasını rızıklandırman istemiyoruz. Seni de onları da biz rızıklandırıyoruz." Kavli şerifinde mümin kullarına bu hususta açık bir emir yöneltmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, lütfundan ailene infakta bulun fakat onlardan sopayı kaldırma. Allah yolunda onları korkut, ganimet malında hainlik yapma ve harpten kaçma buyurarak çoluk çocuğun Allah için korkutulması gerektiğini beyan etmiştir ve yine böylece Tahrim Suresi'nde geçen ey inananlar kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ifadesi de aile reislerini mesul tutmuştur. Artık her kim hanımına namazı emretmez ve öğretmezse Allahu Teala'nın bunca açık emirlerini terk ettiği için Allah'a ve Resulüne hainlik etmiş. Bu sebeple de Allah'ın azabını hak etmiş olur. Dindar olmayan ve namaz kılmayan bir kadında ne hayır vardır? Karısına, oğluna, kızına ve kız kardeşine namazı emretmeyen bir adamda ne hayır vardır? Gerçekten de bunlar ilahi rahmetten kovulmuş ve lanete çarpılmış kimselerdir. Allah'ın farzlarında kocasına itaat etmeyen kadın terk edilmeyi hak etmiştir. Çünkü o, Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Kadının velisinin de farzlarını yerine getirmesi hususunda kocasına yardımcı olması gerekir. Yoksa o da Allah'ın azabına müstahak olarak cehenneme girecektir. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi. İkinci bölümün sonu.